1274, numaralı konu, Said bin el-Müseyyeb'in kendisinden ilim aldığı Sa'd bin Ebi Vakkas'a saygı göstermesi, evet, Said bin el-Müseyyeb şöyle anlatıyor, bir gün Sa'd bin Maliye, Sa'd bin Ebi Vakkas'a, sana bir şey sormak istiyorum, fakat heybetinden dolayı çekiniyorum, dedim, o da, çekinmene gerek yok, sana cevap verebileceğimi bildiğin her konuda bana soru sorabilirsin, dedi, bunun üzerine ona Hz. Peygamber'in Tebük Savaşı'na çıkarken Medine'de yerine bırakmış oldu,